Herkese iyi akşamlar. Merhabalar. Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi başladı ilk sen bari tümme. ben. Fansiyeti Türkan, Teknik Masalarda Ömer Şahin ve Feryal Kabil ile beraberiz bu akşamın yayınında. Evet Açık Dergi bu akşam Freiburg Barak Orkestrası'nın icrasıyla bir numaralı Famajor Brandenburg'u. Konşertosu'ndan bir bölümle başladık. Yuvan Sebastian Bach'ın 1046 eser, e, sayılı eseriydi bu akşamın açılışında yer alan. Evet, bah dinliyoruz çünkü biz dün akşam saatlerinde e, yayındayken size kültür sanat etkinliklerini ve aktüelite aktü bir şekilde sunmaya çalışırken Açık Radyo'da çok uzunca bir e, süredir Bach Gülyat'ın delikleşik eden e, Iştar Gözaydın'ın e, gözaltından sonra tutuklandığı haberi maalesef bize ulaştı. Evet uzun süren bir gözaltı süresiydi. Tabi hal günleri için çok da uzun sürmediğini söyleyebiliriz. İzmir başlarcılığının yürüttüğü FETÖ PDE soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda geçen hafta gözaltına alınmıştı. Gözaydın terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandığını öğreniyoruz şimdi de. Operasyon kapsamında OHAL kararnamesiyle kapatılan Gediz Üniversitesi'nde 33 kişi için yakalama kararı çıkarılmıştı. 14'ü de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasındaydı. Eski sosyoloji Başkanı Profesör Doktor İşter Gözaydın e, ve eşi de İskender Savaşır Twitter'dan duyurdu. E, Anadolu Ajansı bir haber geçti. E, i̇şter Gözaydın'la beraber 8 kişi tutuklanmış oldu. Gözaltına alınanlardan diğer şüpheliler adli kontrol e, şartıyla serbest bırakıldı. Anadolu Ajansı'nın haberlerinden ilgi çeken bir kısmı söylemek lazım ki e, ismini kullanıyorlar sadece. İşter diyerek bahsediyorlar. E, i̇şter e, CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda parti meclisinde de girmek amacıyla bilim, yönetim ve kültür platformu üyeliği için seçimlere katıldığı ancak PM'ye giremediği öğrenildi diyorlar. Ee, enteresan bir bilgi olarak bu da tarihlere not düşsün diye düşünüyoruz biz de. Ee, açık radyo için neydi işler göz Belki kısaca bundan bahsedebiliriz. Şimdi Mekanlar ve Çağlar içinde Ses isimli bir programı yürütüyor. Biz de o yüzden bağlaçtık tabii. Evet, Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçlamasıya tutuklandığını hatırlatalım. Evet işte Gözerdi'nin, açık radyonun kuruluş kuruluşundan itibaren programcısı hukuk üzerine çok önemli yapıt yapıt denebilecek aslında radyo programlarının ve içeriklerinin müellifi olması yanı sıra 2016 yılından beri profesör akademik çalışmalarından ötürü ve Helsinki Yurttaşlar Derneği kurucu üyesi say say bitmez aslında bakarsanız. Evet biz bu tutuklama haberini bu akşamın başlangıcında bahla ve beraber sizlere sunmuş Olduk. İştahar Gözerdi'nin haberlerini takip etmeye şüphesiz devam edeceğiz Açık Radyo'da. E, muhtelif yayınlarda hani kadar epey puslu günlerin içinden e, geçiyorsak da önümüze net bilgiler ulaştığı müddetçe yayından da bunu size yansıtıyor olacağız.